どういうことか。 Bugün ulaştığımız hadis 337 numaralı rivayet.、Evet. Bir kimse arkadaşının gururlanmasından korkmuyorsa onu ölebilir. Ebu Hüseyin Radyo'nun altında rivayet edildiğini görüp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle gördü. Ebu Bekir ne güzel adamdır. Ömer ne güzel adamdır. Ebu Ubeyde ne güzel adamdır. Hüseyin İbni Hüdayin ne güzel adamdır. Sabit İbni Kays İbni Şenmaz ne güzel adamdır. Muazzeb ne amarip ne cemur ne güzel adamlar, Muazzeb ne cemur ne güzel adamlar. Sonra da falan falan ne kötü adamlar, falan ne kötü adamdır diyerek yedikşinin adını saydı. Evet, kardeşlerim <gülüyor> ölüme ile alakalı rivayetlere İmam Bukhari rahimullah devam ediyor. Eğer bir kimse arkadaşının、e, gurur kibir ve kendini beğenme gibi hasletlerden emin olursa yani övduğu zaman gurur kibir ya da kendini beğenme olmayacaksa onu ne yapabiliyormuş öve biliyormuş rivayette geldiği kadarıyla ki imam bukhari rahimullah bab başlı olarak böyle diyor yani arkadaşının eğer onun gururlanmasından Kendini beğenmesine veya kibirlenmesine, büyüklenmesinden emin ise ne yapabilir? Onu övebilir. Bunda herhangi bir şey yoktur. Ki insanın övülmesine dair daha önceki rivayetlerde geldi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam el medhu zebhun buyurarak yani medhetmek, övmek nedir? Onu boğazlamaktır, onu öldürmektir diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Neden? Neden? Eğer arkadaşını övdüğün zaman yüzüne karşı onda bir kibir, onda bir kendini beğenme veya bir gurur meydana geliyorsa nedir? O arkadaşını tıpkı öldürmüşsün gibidir. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu normalde yasaklıyor. Ama eğer arkadaşının yüzüne karşı övdüğün zaman onun daha çok neşatını arttırıyorsa, yani daha çok gayretini arttırıyorsa veya kendini beğenme, gibi gurur gibi bir olay meydana gelmiyorsa, övmesinde bir sakınca yoktur. Çünkü daha öncedeki dedik, Allah Resulü Selam'ın övülmeyi yasaklayan rivayetleri geldiği gibi, biraz önce okuduğumuz önümüzdeki rivayet gibi de, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın övdüğü kimseler de vardır. Ki bu rivayette öyle. Hatta bundan daha büyük kardeşlerim, ki bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir tezkiyesidir. Aynı böyle bir ortamda Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam bizim aşirey-i mübeşşere denilen o on tane cennette müjdelen insanı ki hepsi mecliste ne yapıyor tek tek? Abu Bekir cennettedir, Ömer cennettedir falan cennette. Direkt ne yapıyor? On tane sahabeyi tek tek sayır ki onlar da mecliste. Peki bu onlardan Allah onlardan razı olsun herhangi bir kibir, herhangi bir gurur, herhangi bir beğenme. olmuş mu kardeşlerim? Asla ve katmam. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vefat ettikten sonra da dinlerini yaşamaya aynı o varmış gibi aleyhissalatü vesselam dinlerini yaşamaya, dinlerine hizmet etmeye, Allah Azze ve Celle'yi razı etmeye devam etmişlerdir. Bu onlardan hiç amellerinden hiçbir şey eksiltmemiştir. Hatta diyorlar ki sahabe kardeşlerim sizler sahabeye deseniz ki yarın öleceksin ve Bak 24 saat, saat sonra öleceksin. Vallahi diyor onların amellerinden fazlalaştıracak bir amelleri yoktu diyor. Ya şunu da yapayım bunu da yapayım yoktu diyor. Zaten İslam'ı dört dört tık yaşıyorlardı diyor. O yüzden eğer bir kimsenin gurur, kibir ve kendini beğenme gibi bir hasreti yoksa yüzüne karşı ne yapılabilir? Övülebilir bu caizdir. Allah Resulü Aleyhisselam bunu yapmıştır. Sahabelerden kardeşlerim Useyd İbni Hudayr ne güzel adamdır diyor. Ne güzel insandır diyor Allah Resulü Selam ki kendisi ensardandır yani Medine'li Müslümanlardandır. Ki Akabe gecesinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a、e, beyat eden 12 sahabeden bir tanesidir. Allah ondan söyledi. Razı olsun ve revayet edildiğine göre kendisi çok güzel sesli ve çok güzel Kur'an okuyan birisi idi. Kardeşlerim bir rivayet var Suna nebu Dawud'dan 5224 nolu rivayette. Bakın kendisinden nasıl bahsediliyor. Abdurrahman ibnu Abi Layla diyor ki Raziyya Allahu An wasaidi min Hudayr'dan. Bir gündür kendisi yani Hüseydu Hüdayr kavmi içerisinde konuşuyordu. Ve kendisi o anda espri yapıyordu. Mizah yeteneği olan birisiydi diyor. Ve onları güldürdü diyor. O sırada Allah Resulü aleyhissalatu vesselam geldi. Ve elindeki asasıyla hafifçe belinden böğür mü deniyor. Böğrünü veya yan tarafından. şöyle dürttü diyor bunun üzerinden sahabe dedi ki ey Allah'ın Resulü bu kısas gerektiren bir şeydir ben senden kısas almak istiyorum dedi diyor Allah Resulü al diyor asasını veriyor diyor ki ey Allah'ın Resulü sen beni böyle yan tarafımı dürttüğün zaman benim üzerimde gömlek yoktu yani üzerim çıplaktı Sen de diyor gömleğini çıkar. Allah Resulü tamam diyor gömleğini açtığı zaman hemen sahabe geliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o yan tarafını öpüyor. Ve diyor ki Useyd ibn-i Udayr radiyallahu işte diyor ey Allah Resulü benim istediğim de buydu diyor. Allah kendisinden razı olsun. Evet. Ve yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Tabi、buna da ibret var kardeşlerim. Yani düşünün Allah Rəsulü Sallallahu Aleyhi ve Vesselam bir devlet reisi ve birisine o anda acı vermese bile ne yapıyor adam acı hissettiğini söylüyor ve kısas istiyor ve Allah Rəsulü Sallallahu Aleyhi ve Vesselam da hemen o olayın uygulanabilmesi için hemen yaptığına karşılık ne yapıyor aynasının yapılmasını ne yapabileceği isteyebiliyor. Bu da Allah Rəsulü Aleyhisselatü Vesselamın tevazisindendir kardeşlerim. サラダーリーをするのに、その時に、ネームは、イブナカイス、イブナシャンマス。イブナカイイブシャアダインサンル、アラスラススラ。カルイネ、エンサカレン、ハテプン、ビタネィ。ウェサハベン、アラスライサラトウラン、 Yine seçkin sahabelerinden bir tanesiydi ki kendisi Uhud Savaşı'na ve Rıdvan Beyatı'na katılmış birisi. Kim? Thabit İbn-i Kays, İbn-i Şemmaz radıyallahu anh. Ve kendisi yüksek sesli yani güçlü sesi olan ve hitabı çok güçlü olan birisiydi kardeşlerim. O yüzden Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, Biz diyor kendimizden ve evlatlarımızdan neyi esirgeyse senden de esirgeriz dediği bir sahabe Tabit ibn Kaís r.a. an. Sahih Müslim'de Anas ibn Malik r.a. şöyle diyor kardeşler. Allah Azze ve Jele, ya iyi olanlar, âmanu, la terfâu acvâtakum, foku sâfetü nabi. Ey iman edenler, sakın sesinizi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sesinin üzerinde yükseltmeyin. Yani Allah Resulü Aleyhisselam'dan daha yüksek sesle konuşmayın. <gülüyor> daha yüksek tonla konuşmayın ayeti iniyor. Bunun üzerine Thabit İbni Kayıs ki dediğimiz gibi kendisi yüksek sesle konuşan birisi. Yüksek perdeden konuşan gül sesli birisi. Yani kısık sesle konuşmayı beceremiyor. Allah ona güç bir güç, yani gür bir ses vermiş Rabbı Allah onu. Bu ayet inince kardeşlerim Hucerat iki Hucerat Söresi ikinci ayet kelimesinde Tabit ibn Kays evine kendisini kapatıyor,、Hiç、dışarı kesinlikle çıkmıyor ve diyor ki ben cehennemehlinden oldum diyor ve Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem kesinlikle yanına gitmiyor evinde oturuyor ve Allah Rasulü aleyhisselam onun arkadaşı veya komşusu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 Ve bunun üzerine sabit diyor ki, bu ayet indi diyor. Yani ey iman edenler sakın seslerinizi peygamberin sesinden daha yüksek olmasın, daha gür çıkmasın. Ve biliyorsunuz ki diyor benim sesim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sesinden daha gür diyor. Ki bu onun nedir fıtratında olan bir şey kardeşlerim. Ve böyle olunca ben diyor cehennem ehlindenim diyor. サーッと言って、あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあはあなたはあなたはたはあなたはあなたはあなはあたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあはあなたはあなたはあはあなたはあ みんな、モアーズ、イブナアムラ、イブナジェモア、アラハソ・セラムネグゼリン・サンドローディール、キム、モアーズ、イブナアムラ、イブナジェモア、ケネシネエン・サーダンダル、ベ、ボンンダー、チョクゼル・ディル・カスサワ・カルディステラ。ドゥイドゥンズ・ディハピネス、ハトリー・ジャクソンズ。アブラモンイブナアウフ、ディル・カロディア・ローハン、 Ben diyor Bedir Savaşı'nda birinci safta duruyordum diyor. Ve sağıma ve soluma baktım ki iki tane delikanlı duruyor diyor. Ve istedim ki onların arasında durayım diyor. Ensardan iki tane delikanlı. Ve diyor onlardan bir tanesi beni dürttü diyor. Dedi ki ey amca bana Ebu Cehil'i göster. Ebu Cehil'i tanıyor musun dedim diyor. Ben dedim ki evet tanıyorum diyor. Sen ne yapacaksın ki bu cehili? Müslümanların safi, burada kâfirlerin safi. İlerde Bedir savaşında Abu Cehil de kâfirlerin başı. Dedim ki sen ne yapacaksın abu cehilin? Ben duydum ki o Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam hakkında kötü konuşuyormuş. Vallahi onu gördüğüm zaman muhakkak ki öldireceğim dedim diyor. Dedi diyor. Ve ben çok şaşırdım. Sonra solumdaki diğer yanımdaki delikanlı da beni dürttü diyor. Ey amca Ebu Cehil'i tanır mısın bilir misin dedi diyor. Ne yapacaksın? O da diyor aynı sözleri söylüyor. Duydum ki Allah Resulü Selam hakkında kötü söz söylüyormuş dedi diyor. O esnada ben bakarken diyor birden Ebu Cehil'i gördüm diyor. Hemen ikisine işte sizin aradığınız adam budur dedim diyor. İkisi de kılıçları aldılar. Hemen üzerlerine saldırdılar. Üzerine Ebu Cehil'in. Ve kılıçları vura vura Ebu Cehil'i ikisi de öldürdü diyor. Sonra ikisi de hemen Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın yanına gidip haber verdiler. Dediler ki ey Allah'ın Resulü biz Ebu Cehil'i öldürdük. Allah Resulü Aleyhisselam hanginizi öldürdü? Her ikisi de kendisinin öldürdüğünü iddia etti. O da ben öldürdüm, o da ben öldürdüm. Allah Resulü Aleyhisselam diyor onun kanının olduğu kılıç hala elinizde mi? Evet işte budur ey Allah Resulü. Allah Resulü bakıyor, ikiniz de öldürmüşsünüz diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve onun e, savaştaki e, ganimetlerini, e, e, mallarını Muad İbn-i Amr İbn-i Cemuh radıyallahu anhu'ya veriyor. Ve o iki genç Muad İbn-i Afra ve Muad İbn-i Amr İbn-i Cemuh kardeşlerim. Allah onlardan razı olsun. İşte o gençten birisi kimmiş? Muad İbn-i Amr İbn-i Cemuh radıyallahu anhu Allah hepsinden razı olsun. Hakikaten hepsinin kardeşlerim okunduğu zaman ibret alınacak ve yolullarından gidilecek örnek alınacak. Hakikaten çok büyük davranışları, çok büyük hayatları var kardeşler. Allah onlardan razı olsun. Evet, o yüzden dinimiz her kim sahabeye küfrederse, sahabe hakkında kötü söz söylerse. O kimse kafirdir de arkadaşlar. Ehl-i Sünnet'in itikadı budur. Çünkü bu din bize bu insanlar sayesinde ulaşmıştır. Allah hepsinden razı olsun. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam falan ceni güzel, falan ceni güzel insan falan cı dedikten sonra daha sonra yedi kişi daha sayıyor ki bunların isimlerini ne yapmıyor? Sahabe、e, söylemiyor çünkü bun da herhangi bir maslahat. yoktur kardeşlerim. Biz iyi öğrendikten sonra, iyilerin sıfatlarını belledikten sonra zaten kötü ne yapıyor kardeşlerim? Kendiliğinden zaten ortaya çıkıyor. Önemli olan nedir? Güzel meziyetleri öğrenebilmektir. Allah hepsinden razı olsun kardeşlerim. Hakikaten gökteki yıldız gibi, hepsi、e, parlayan bir yıldız gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın daha dünyadayken bir、e, Cennete girme müjdesini hakikaten hak etmiş kimselerdi. Allah bizleri onlara komşu eylesin inşallah. Evet 338 numaralı rivayet zayıf kardeşlerim. 338 numaralı rivayetimiz zayıf. Evet 339 numaralı rivayet. Meddahların övücülerin yüzüne toprak saçılır. Ebu Ma'mel'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. bir adam kalkıp milletcilerden birini övmeye başladı. Bunun üzerine miktar, adamın yüzüne toprak saçarak şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize meddahların yani övücülerin yüzlerine toprak saçmamızı elde etti. Kardeşlerim meddah kelimesi çokça öven manasına veya、e, insanları övmeyi adet haline getiren ve bununla da aslında insanlardan mal elde eden insanlardır. Tıpkı、e, bazı yerlerde、e, cenazelerde neler vardır? Ağıtçılar vardır kardeşlerim. Bu、e, genellikle kadındır bunlar. Bunlar parayla tutulur ve kadın da oturur, ağıt yakar ve çevresindeki kadınlar da onun ağıtıyla, onun manileriyle ne yaparlar? Ağlaşırlar. Ağlaşırlar. Bu da insanları övmeyi adet haline getirip ve bu sayede、e, ne yapandır、e, para kazanan kimselerdir meddah dediğimiz kimseler. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen、e, rivayette biz diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın、e, bu çokça öven insanları övmeyi adet haline getiren kimselerin yüzlerine veya bir rivayette ağızlarına nedir、e, toprak serpmekle emrolunduk diyor sahabe Allah kendisinden、e, razı olsun kardeşlerim şimdi、e, ömeyle alakalı biliyorsunuz、e, yasaklayan birçok rivayet var ama cayiz olduğuna dair de rivayetler var ama belli şartlar yerine getirilirse. Şimdi diyor ki alimlerimiz Allah onlardan razı olsun övme ile alakalı altı tane afet vardır. Tehlike vardır. Bunların dört tanesi öven kimse içindir. İki tanesi ise övülen kimse içindir. Şimdi öven kimseye gelince eğer o kimse övmede aşırıya giderse yani başkasında olmayan şeyleri de söylerse bu nedir? Yalandır. Bu bir yalancıdır. Şimdi övün yalancı duruma düşer. Yine kendisinde bir pervasızlık、e, ne yapar? İnanmadığı halde onu sevmeye karşı ne yapar? Bir münafıklık meydana gelir. Ettim size iki yalancı olur. İkincisi de inanmadığı halde karşıyı övduğu zaman kendisi münafik duruma düşer kardeşlerim. Çünkü nedir? İçi bir, dışı bir değildir. Dersden önce Hüseyin hocamızın, Allah razı olsun, biraz önce verdiği misalde olduğu gibi. Yine bir kimseye hakkı olmadığı halde pervasızca ne yapabilir, övgüde bulunabilir. Bu da bir pervasızlık ve düşüncesizliktir kardeşlerim. Ve yine övüdüğü kimse zalim bir kimse olabilir ki o zalim kimse de sanki övüldüğü zaman güzel bir iş yapmış zannına kapılarak veya öyle zannederek ne yapar? Mutlu olmasını sağlar kardeşlerim. Sen zalim bir kimseyi översen yaptığından dolayı o da ne yapar? Aa çok güzel yaptım, çok güzel iş yaptım diye ne yapar? Kendisini <gülüyor> över ki bu da onun için bir fitnedir. Övülen kimseye geldiğimiz zaman kardeşlerim bu kimsede nedir? Kibir Büyüklenme ve kendini beğenme meydana gelir ki böylelikle de Allah korusun amelini ne yapar? İfsad eder, amelini bozar. Yani yaptığı hayırı da artır, yapmaz veya işin içerisine riya girer de ameli ne olur? İptal olur. Bu da öğlen kimse için sıkıntıdır, Allah korusun. Evet, 340 numaralı rivayet. Bir şey ekleyebilir miyim hocam? 338、e, Edeb-i Müfret'te zayıf olabilir ama aynı zamanda Bukhari-Müstrüm hadisidir. Burada bir sıkıntı var, sonradan işleyebilirsiniz yani. 338 mi? Evet, zayıf dediğinde bu Bukhari-Müstrüm hadisidir. Hadis sayı. Edeb-i Müfret'te zayıf gelebilir yani rivayet zincirinde.、E, i̇şlemek istersen diye. Çünkü Allah-u Fırat-ı Sırat-ı Sırat'a karşıdan birinin geldiğini görüyoruz. Ayşe annemize bu kavminin ne kadar şerli adamı diyor. O gittikten sonra da Ayşe annemiz amma da yağcılık yaptın. Yani、e, ona güzel itifat ettin. Halbuki ondan önce diyeceğini dedin diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ya Ayşe Allah'tan kor. Sen beni hangi işimde aşırı gider gördün? O kavminin en şerli adamıydı. Onun şerrinde emin olmak için böyle davrandın. Su fıkarede, edebde ve Müslüman kitabul bildede geçer geniş bir şekilde ve Müslümanlarda ziyadelikleri var. Zannımca burada herhalde、e, Şehabani, abartmayım Şehabani tesim. Bu hadisin edebil müfritteki rivayet zincirinde bir sıkıntı görmüştü. O yandan sahih değil bilgin diyor. Tamam. Allah razı olsun. Bunu kontrol edeyim inşallah. Çünkü ben、e... şeyine bakmadım. Açıkçası Türkçesine bakmadım. Arapçasından kontrol ediyorum. Ee, tekrar、e, zaten Buhari Müslü'nü de yazdım. Döneyim inşallah. Yok, o kadar güvenilir değil bu şeyler de inşallah. Ben çünkü daha önce zayıfların notlarında 338 zayıf diye almışım. Böyle yazmışım. Ama inşallah、e, Allah razı olsun. Hüseyin hocamızın dediği gibi rivayet aslında bilinen bir rivayet. Ben ama şeyine bakmamıştım. Allah razı olsun. Evet. 340, yüz... evet. Ata İbni Ebi Rebaht'tan rivayet edildiğine göre adamın biri Abdullah İbni Ömer'in yanında bir adam övüyordu. Bunun üzerine İbni Ömer adamın ağzına top, doğru toprak saçmaya başladı ve şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Meddahları, övücü, yani övücüleri gördüğünüz zaman yüzlerine toprak sarmıştı. Evet kardeşlerim、e, rivayette gelen, trimizde gelen rivayette buhre ile aradı Allahum akmudan Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam e, övücülerin e, ağızlarına toprak serpmekle emir emr olduk veya embizi emzeye emretti şeklinde、e, bir rivayet var. Ki bu da nedir? Ağıza、e, doğru atılacağına dair şey var. Yani övmede aşırıya giden ve、e, bu konuda da çok hırslı olan Kimselerin nedir? Ağızlarına toprak setmeliyiz. Gerekir ki、e, meddah kelimesi dediğimiz gibi bir önceki rivayette insanları övmeyi adet haline getiren ve bundan da ekmek yiyen kimselerdir kardeşlerim. Bu tür kimseler nedir? Dinimizde kesinlikle、e, yasaklanmışlardır. Evet,、e, 341 numaralı rivayeti de alalım. Çünkü aynı konu içerisinde dövmeyle alakalı. Evet. Reca İdmi Ebu Reca, Mihcen el-Estemi'den rivayet ederek şöyle demişti. Evet. Bir gün Mihcen'le beraber Basralıların mescidine kadar gittik. Bir de baktık ki mescidin kapılarından birinin yanında burayı da el-Estemi oturuyordu. Reca şöyle dedi. Mescidin içinde namazı uzun sürede, sürede kılan Sek, Sekbe adında bir adam vardı. Bizimle sizin kapısına kadar varınca kapının yanında üzerin kapının yanında üzerine bir hırka ile kuran çok şakacı olan birey de mihcene şöyle dedi: "Eğimeciğim, sen sek sek benim namazı kıldı namaz kıldı gibi namaz kılabilirsin." Mihcem birey diye cevap vermedi ve geri döndü. Recep mihcene şöyle dediğini anlattı. Ana sorular sallallahü aleyhi ve sellem bir gün elinden tuttu ve birlikte yürümeye başladık. Uhud Dağına çıktığımızda Hazreti Peygamber yukarıdan Medine'ye bakıp şöyle buyurdu: "En gelişmiş ve mamlıv bir haldeyken halkın itirip gideceği bu şehrin durumu ne kadar da içler acısıdır. Dercan buraya gelecek de kapalılarından her kapısın kapılandan her kapısının üzerinde bir menek olacak ve Dercan oraya giremiyemeyecektir." Evet. Sonra Hazreti Peygamber, sun Allahü Merdan, Uhud Dağından aşağı indi. ...nescide varınca bir adamın namaz kıldığını, secde ve ruhku yaptığını gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bu kimdir dedi. Ben de ey Allah'ın Resulü bu falandır, şöyle şöyledir diyerek adamı örmeye başladım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana dilini tut, bu söylediklerini duymasın yoksa onu helak edersin buyurdu. Evet. Mihçen dedi ki derken peygamber yürümeye başladı ve odaların yanına geldi. Topraklı olan ellerini silkeledi, sonucu, sonunda üç kez şöyle dedi. Dinimizin en hayırlısı kolay、evet. olanıdır. Dinimizin en hayırlısı kolay olanıdır. Evet, Allah razı olsun.、Evet. Kardeşlerim,、e, Deccal ile alakalı、e, baya bir rivayet var. Tabi burada bizi ilgilendiren e, kısmı e, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bir kimseyi namaz ve ruku eder şeklinde bulması, bu kim diye sahabeye sorduğunda sahabenin onu ömeye başlas başlaması, Allah Resulü Aleyhisselam da ona susmayı emrede emretmesi, yoksa eğer o senin övmeni duyarsa ne yapar belki amelini iptal etmesine sebep olur çünkü neden kişi diyor namaz kıl namaz kılmaya başlar diyor. Sonra da diyor çevresinde bazı insanların kendisini izlediğinin farkına varır da ne yapar? Namazını güzelleştirmeye başlardır. Böyle rükuda,、e, kıyamda daha fazla durur, rükuda daha fazla durur,、e, secdede daha fazla durur da riyanın girdiği amel ne olur kardeşlerim? İptal olur. Riya、e, nedir? Küçük şirktir. Bu da ameli iptal eder. Dinden çıkartmaz ama rüya. O ameli ne yapar? İptal eder. Deccal ile alakalı rivayetlerde kardeşlerim diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok kısa. Çünkü Medine'ye giremez diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Aynı şekilde deccal yeryüzünün tamamını dolaşacaktır. Sadece Mekke ve Medine'ye giremeyecektir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dediği gibi Medine'nin kapılarında melekler olacak ve melekler <gülüyor> ne yapmayacak? Deccali Medine'ye sokmayacaklar. Sonra Allah Resulü Aleyhisselam Uhud Dağı'ndan aşağı iniyor. Mescide geldiği zaman bir tanesini görüyor. Bunun ruku ettiğini yani namaz kıldığını görüyor. Bu kim diye sorduğunda sahabe başlıyor onu övmeye. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sırf o sahabe bu övgüleri duyar da、e, namazını iptal eder. Yani bir riyah bir gösteriş girer korkusuyla ne yapıyor ona sismasını emrediyor Allah Rəsulü aleyhisselatu vesselam. Daha sonra kardeşlerim hadisin sonunda ki daha önce bu rivayet gelmişti sizin dininizin en hayırlısı nedir kolay olanıdır diyor Allah Rəsulü aleyhisselatu vesselam. Kardeşlerim、e, İslam şeriatı biliyorsunuz En son şeriatdır ve önceki bütün şeriatlara ne yapmıştır? Nesketmiş yok etmiştir. Her kim benim adımı duyar da bana iman etmezse kafir olarak ölürdür Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İster Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun ne yapmaz fark etmez. Ve dinimiz hakikaten diğer şeriatlara göre en kolay şeriat olarak endirilmiş. Mesela diğer şeriatlarda Allah Resulü Aleyhisselam'dan önce eğer bir kimsenin elbisesine bir necaset bulaşırsa biz ne yaparız? Necaset bulaşırsa ya elimizde sileriz ya da yıkanır ne yaparız? O elbiseyi tekrar kullanmaya devam ederiz. Bizim şeriatımızda böyle. Ama eski şeriatlarda eğer birisinin elbisesine necaset bulaşırsa ne yapardı bilir misiniz kardeşler? Orayı kese atardı. Artık o elbise ne yapmazdı? Ya o kesilen kısmı e, e, yarım olarak giyerdi ya da tamamen ne yapmak zorundaydı?、E, elbiseyi atmak zorundaydı. Ama bu、e, Allah Resulü Vesselam bile ne yapmıştır? Eliyle temizlemiş ve elbisesini giymeye devam etmiştir. Bu da Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın şeriatının güzelliklerinden, kolaylıklarındandır kardeşlerim. Ki birçok peygambere hakikaten çok büyük şeriatlar olarak zorluklar getirilmiştir. Bazı bazısından kolay, bazı bazısından da zor olmuştur. Evet. ki bir rivayette Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam muhakkak ki Allah bu ümmet için kolaylıktan razı olmuş zorluğu ise hoşlanmamıştır buyumuştur Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşlerim eğer kim dinde şiddetli olursa din de ona karşı şiddetli olur ve din ona galibe çalar diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşlerim Bu rivayeti nasıl anlamamız gerekir? Ebu Muhammed Abdullah İbn-i Amr İbn-i As diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a benim gündüzleyin oruç tutup geceleyin sürekli namaz kıldığım haber verilmiş diyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselam bir sahabenin yanına geldiği zaman Abdullah İbn-i Amr İbn-i As radıyallahu anh'u'ya diyor ki sen neymişsin. Duyduğuma göre veya bana haber verildiğine göre sürekli gündüzleri oruç tutuyor, geceleri de namaz kılıyor musun? Evet, ey Allah'ın rasiyolu. Anam babam sana fedah olsun ki evet, ben gündüzleri sürekli oruç tutar, geceleri de sürekli namaz kılıyorum diyor. Allah Ana diyor ki sen bunun, senin buna gücün yetmez. Sen ne yap? Ee, bazen oruç tut, bazen de iftar et, oruç tutma. Bazen gecelerin uyuyup, bazen de ne yap?、E, kalk, namaz kıl, gecenamaz kıl ve aydan da sadece üç gün oruç tut çünkü her hasenat nedir? On katı sevaptır diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani onu üçle çarptığınız zaman otuz, yani bütün bir ay oruçluymuş gibi geçir diyor Allah Rasulu Aleyhisselatü Vesselam. Abdullah ibn Amr ibn al Asradi Allah Hanu diyor ki, ey Allahın Rasulu. Ben benim bundan daha fazlaya gücüm yeter. Allah Rasulü Aleyhisselam diyor ki öyleyse bir gün oruç tut, iki gün tutma. Sahabe diyor ki Abdullah bin Amr evlin az. Ey Allahum Rasulü benim bundan daha güç çok fazlasına gücüm yeter. Gençim güçlüyüm kuvvetliyim diyor. O zaman diyor ki Allah Rasulü Aleyhisselam öyleyse bir gün oruç tut, bir gün oruç tutma. Bu da Davud aleyhisselamın orucudur ki en güzel olan budur diyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ki bir rivayette oruçların en faziletlisi budur diyor Allah Resulü selam. Yani bir gün oruç tutmak, diğer ertesi gün oruç tutmamak, yani bir gün arayla ne yapmak? Oruç tutmak. Dedim ki diyor ey Allah'ın Resulü benim bundan daha fazlasına gücüm yeter. Allah Resulü aleyhisselam bundan daha üstünü yoktur dedi diyoruz. Ve keşke diyor onu kabul etseydim, o zaman ki yaşlanınca buna gücü yetmiyor, o zaman Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın eğer bu sözünü kabul etsem ve ona göre davransaydım, inanın şu anda diyor benim ehlimden, ailimden ve malımdan çok daha hayırlı olurdu diyor. Başka bir rivayette yine Abdullah bin Amr binun Aas diyor ki Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi Vesselam benim diyor senin gündüzleri oruç tuttuğun geceleri ise Namaz kıldığım bana haber verildi diyor. Dedi ki evet Allah Rasulü. Allah Rasulü dedi ki yapma. Çünkü、e, sen bazen oruç tut bazen tutma bazen uyu. Çünkü bedeninin senin üzerinde hakkı vardır. Gözünün senin üzerinde hakkı vardır. Ailenin hanımının çoluğunun çocuğunun senin üzerinde hakkı vardır buyurdu Allah Rasulü selam ki bir rivayette A'ti kulledî hakkî hakkî hakkahû her hak sahibinin Hakkını ver buyurdu Allah Rasulu Aleyhissalatu ve Selam. Diyor ki Sahabe ey Allah Hanı Rasulü burun benden yani buna daha fazla gücüm yeter dediğinde Allah Rasulü böyle yap diyor. Ama Sahabe Allah Rasulü Aleyhissalatu ve Selamın şeyini tutmuyor ruhsatını almıyor ve yaşlanınca da bunu gücü yetmiyor. Keşke Allah Rasulü Aleyhissalatu ve Selamın bu ruhsatını alsaydı diyor. Beni bir rivayette kendisinin neredeyse her gece Kur'an'ı hatmettiği rivayet ediliyor. Allah Resulü diyor ki, Kur'an'ı bir ayda oku. Yani bir ayda Kur'an'ı hatmet diyor. Diyor ki、e、Allah'ın Resulü bundan daha fazlasına gücüm yeter. Öyleyse 20 günde hatmet. Ey Allah'ın Resulü bundan daha fazlasına gücüm yeter. Öyleyse ne yap? Bir haftada yap diyor ki, en fazlası, en güzeli de budur diyor Allah Resulü. Yani bundan daha fazlasını yapma diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ki sahabede en sonunda dediğimiz gibi ben diyor yaşlandığım zaman keşke Allah Resulü'nün ruhsatını kabul etseydim diye iç geçirdim diyor. Ee, sahabe、e, radıyallahu amsul. Evet. Bu da eğer siz dinde aşırılığa giderseniz Muhakkak din size galibe çalar kardeşlerim. O yüzden ruhsatları Allah her zaman için Allah Hazretleri Aleyhisselatü Vesselam'ın nasihatını、e, tutma kolaylaştırılmış olarak her zaman için Müslüman'a fayda verir kardeşlerim. Çünkü amellerin en hayırlısı az da olsa süreklidir. Evet.、E, 344 bu işarette alalım. 私は今日の会話をしていました。 Ne yapardı? Onun muhakkak karşılığını verirdi. Eğer hiçbir şey bulamazsa bile ne yapardı? En azından bir teşekkür, bir Allah razı olsun derdi. Ki burada da sakın olasın arkadaşınıza diyor kendisine meşakkat getiren şeyleri ikram etmeyin. Çünkü sonuçta bir insan kendisine ikram edildiği şekilde ne yapar? Ona ikram etmek ister. Hiçbir şey bulamazsanız bile ne yapın? Onu ikram etmek ister. övün diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam daha önce rivayette、e, geldiği gibi ki ikramda kardeşlerim eğer、e, aşırı bir mübalağa, aşırı bir abartma olursa belki de karşıdaki ikram edilen kimseyi、e, nefsine karşı bir ufak düşürme veya kendini、e, küçük hissetme ne yapabilir? Olabilir. Bunda da aşırıya gitmemek gerekir. Evet. 42-43 zayıf olarak gözüküyor bende. 42 ve 43. Yani şeylerine bakmadım ben Türkçelerde. Ben de öyle biliyorum da. 342 evet. Evet. 341-42 Evet. Ee, ziyaretle alakalı bir rivayet var kardeşlerim. Onu da alalım. Bitirelim inşallah. Çünkü Güzel bir rivayet. Hakikaten amel edilmesi gereken、evet. bir rivayet. Evet. evet. Ziyaret babı. Evet. Ziyaret etmek. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh'u rivayet edildiğine göre Hazreti Kerem'e sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir adam hasta olan bir kardeşini ve herhangi bir kardeşini ziyaret, ziyaret ettiği zaman Allah bu adama şöyle der. Güzel ve hoş bir iş yaptın. Adımlara ve yürüyüşün de hoş oldu. Kendine de kendine bir köşe edindin. Evet ne kadar güzel kardeşlerim. Eğer bir kimse bir kardeşini hasta bir kardeşini ziyaret ederse veya herhangi bir yani hastalık olmaksızın ziyaret ederse ne vardır? Onun için cennette bir ev vardır diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Kardeşlerim bir rivayette Allah Azze ve Cee Allah Resulü selam buyuruyor ki Allah der ki diyor ey kulum hasta oldum da beni ziyarete gelmedin. Kul der ki ya Rabbi nasıl olur? Sen alemlerin Rabbisin. Yani sen nasıl hasta olursun? Ben nasıl sana ziyarete gelirim? Der ki diyor Allah Azze ve Celle dünyadayken falanca kulum hasta oldu da sen onu ziyarete gitmedin. Eğer sen onu ziyarete gitseydin muhakkak beni onun yanı başında bulacaktın. Ve ne der ki ey kulum ben senden yemek istedim beni yedirmeni istedim de Sen bana yemek vermedin. Kul der ki ya Rabbi ben sana nasıl yemek vereyim? Sen alemlerin Rabbisin. Yani yemezsin, yedirirsin. Yaratan sensin. Falanca kulum diyor aç kaldı. Senden yemek istedi. Karnını doyurmanı istedi. Sen ise doyurmadın. Eğer doyursaydın bugün benim katımda onu bulacaktın diyor. Ve yine der ki Allah Azze ve Celle ey kulum ben Senden su istedim de sen bana su vermedin. Kul der ki ya Rabbi ben sana nasıl su vereyim? Yani sen alemlerin hakkısın falanca kulum senden su istedi. Ama sen vermedin eğer verseydin bugün benim yanı başımda bulacaktın derdür. Evet hasta ziyareti, kardeş ziyareti hakikaten çok önemli kardeşlerim. Yapılması gereken şeylerden bir tanesi var. Allah hepimize hayır versin. Duyduklarımızla duyduklarımızı öğrenip, öğrendiklerimizde inşallah amil etmeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim.、Evet. Peygamber salallahu aleyhi ve sellem'in ahlakıyla ahlaklanmayı ki onun ahlakı korandı hepimize nasip etsin kardeşlerim inşallah. Yani bunlar boşa anlatılan, boşa yapılan dersler değildir kardeşlerim. İlim Ancak ve ancak amel etmek için öğrenilir. Ben biliyorum bunu da öğreneyim, bunu da biliyorum deyip veya birileriyle tartışmak için öğrenilmez kardeşlerim. Din öncelikle öğrenmenin tek bir amacı vardır. O da yaşamak ve yaşatmak içindir. Allah hepimize hayır versin. Hakka hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Allah'ım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 أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت استغفرك و ط و ب إ ل ي ك و آ خ ر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين